ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu. Ama abad, fe inne estağal hadis-i kitaballah, ve khayral hediy hadi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ve şerrel umuri ha ve külle muhtesetin bid'a, ve külle bid'atin zalale ve külle zalâletin finnâr. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissâtu vesselâm'dan naklettiği hadis şerifte, Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğu anlatılıyor. Kutsi bir hadis bu. Kim benim velime, veli bir kuluma düşmanı kaderse ben ona savaş açarım. Kulum kendisine farz kıldığım şeyden daha çok sevdiğim bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafilelerle bana yakınlaşmayı sürdürür. Nihayet ben onu severim. Onu sevdiğim zaman da işiten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum. Benden bir şey istediğinde kendisine veririm. ...ve bana sığındığı zaman mutlaka onu korurum. Buhari, Ebu Naim, Beyhaki ve i̇l rivayeti bu şekilde. Ee, bu hadisi Ayşe radiyallahu anhadan da... ...Ahmet bin Hanbel, İbni Ebit Dünya, Ebu Yala rivayet ediyorlar. Oradaki lafı şu şekilde. ''Kim benim bir velime eza verirse kuşkusuz kendisine savaş açmamı meşru kılmış olur.'' Kulum bana farzlarımı eda etmeye benzer bir amelle yakınlaşamaz. Kulum, ben kendisini sevinceye kadar nafilelerle bana yakınlaşmaya devam eder. Ben onu sevdiğim zaman onun gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı, anlayan kalbi ve konuşan dili olurum. Bana dua ettiği zaman icabet ederim, benden istediği zaman veririm. Yapmayı irade ettiğim hiçbir şey karşısında, mümin kulumun ölümü karşısında tereddüt ettiğim kadar tereddüt etmedim. Çünkü kulum ölümden hoşlanmıyordu. Ben de acı geleni sevmiyordum. Taberani'nin Ebu İmame radiyallahu anh'den rivayetinde ise Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğu nakledilir. Kim benim bir velimi aşağılarsa bana karşı savaş için meydan okumuş demektir. Ey Ademoğlu! Benim katımdakileri ancak sana farz kıldıklarımı eda etmekle elde edebilirsin. Kulum ben onu sevinceye kadar Nafilelerle kendisini bana sevdirmeye devam eder. Ben de onun idrak eden kalbi, konuşan dili, gören gözü olurum. Bana dua ettiği zaman kendisine icabet ederim. Benden istediği zaman kendisine veririm. Benden yardım dilediği zaman kendisine yardım ederim. Kulumun benim nezdimdeki en hayırlı ibadeti nasihattır. Yani ihlas ve samimiyettir. Yine e, Taberani'nin Enes radiyallahu anh'den rivayetine göre Allah Resulü aleyhisselatü vesselam Cibril'den naklen, o da Allah Azze ve Celle'den naklen şöyle buyuruyor. Her kim benim bir velimi aşağılarsa bana karşı savaşmak için meydan okumuş demektir. Mümin kulumun ruhunu alırken tereddüt ettiğim kadar yapacağım hiçbir işte tereddüt etmedim. Bunun sebebi ise kulum ölümden hoşlanmıyordu, ben de ona kötü geleni sevmiyordum. Fakat onun bundan yani ölümden kurtulması mümkün değildir. Mümin kullarım arasında bir çeşit ibadet yapmak isteyenler olur. Ancak kendini beğenmişliğe düşerek bozulmasınlar diye onların bu isteğine engel olurum. Kulum kendisine farz kıldıklarımı yerine getirmekle bana yaklaştığı kadar hiçbir şeyle bana yaklaşamaz. Farzların yanında kulum nafilelerle de bana yakınlaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim. Ben her kimi seversem onun kulağı, gözü, eli ve destekçisi olurum. Bana dua eder, ben de icabet ederim. Benden ister, ben de veririm. Benim için nasihat eder, samimiyetle bağlanır. Ben de ona nasihat ederim. Yani samimi davranırım. Kullarım arasında öyleleri vardır ki ancak zenginlik ile imanları istikamete erişir. Eğer onu fakir duruma düşürecek olursam bu durum onun bozulmasına sebep olur. Yine kullarım arasında öyleleri de vardır ki imanları ancak fakirlikle istikamet bulur. Şayet ona zenginlik verecek olursam bu durum onun bozulmasına sebep olur. Kullarım arasında öyleleri de vardır ki ancak sıhhatli olduklarında imanları istikamet üzere olur. Eğer onları hastalandıracak olursa bu onların bozulmasına sebep olur. Kullarım arasında öyleler de vardır ki ancak hastalıklarla imanları istikamet üzeri olur. Şayet onlara sıhhat verse bu onların bozulmasına sebep olur. Ben kullarımın kalplerine göre durumlarını düzene koyarım. Ben gerçekten alim ve habirin. Her şeyi bilirim ve her şeyden haberdarım. Evet. Bir de e, yine Taberani'nin Huzeyfe radıyallahu anh e, rivayetinde e, lafız şöyle geliyor. Allah azze ve celle bana şöyle vahyet ediyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Ey peygamber kardeşlerim ve uyarıcı kardeşlerim kullarım. Kavmini birine haksızlık yapmış oldukları halde benim evlerimden, mescitlerimden birine girmemeleri konusunda uyar. Zira ben Yaptığı o haksızlığı sahibine ödeyinceye kadar O kişi huzurunda durup namaz kıldıkça ona lanet ederim Hakkı sahibine teslim edince Onun işten kulağı ve gören gözü olurum Benim veli ve seçkin kullarımdan olur Cennette peygamberler, sıddıklar ve şehitlerle birlikte Gezinti yapanlar arasına katılır Evet, biz burada Buhari İmam Buhari'nin Ebu Hureyre radıyallahu anh'den rivayet ettiği metnin e, izahına gelecek olursak e, en sahihde ve e, veliler hakkında Allah'ın dostları hakkında rivayet edilen e, hadislerin en sahihde en değerlisi de bu rivayettir. E, Resulullah aleyhissalatü vesselam kim benim bir velime düşmanlık ederse ben ona savaş açarım buyuruyor. Bunun anlamı benim ona savaş açtığımı bilmesini isterim çünkü o benim velime düşmanlık etmekle bana savaş açmış olmaktadır. Bundan dolayı Ayşe radıyallahu anh rivayet ettiği hadiste onunla savaşmam helal olur, meşru olur sözü geçmiştir. Ebu İmame ve diğerlerinin rivayetlerinde ise benimle savaşmak için meydana çıkmış demektir ifadesi gelir. İbn Mace'nin zayıf isnad ile Muaz bin Cebel radıyallahu han'den rivayetinde şöyle buyruluyor. Ria'nın azıcığı bile şirktir. Kim benim veli bir kuluma düşmanlık ederse Allah ile savaşmak için meydana atılmış demektir. Kuşkusuz Allah, gizli olan, kendilerini gizleyen takva sahibi ebrar, iyiliğe ermiş kulları sever. Onlar bulunmadıkları zaman yoklukları hissedilmez, hazır bulunduklarında davet edilmez ve tanınmazlar. Onların kalpleri ışık saçan hidayet kandilleridir. Onlar bütün tozların ve karanlıkların, her türlü zorlukların, belaların, çetin meselelerin arasından sığırılıp çıkarırlar. Evet, bu rivayetin dediğimiz gibi i̇bn Mace tarafından yapılan bu rivayetin İslamda zayıflık vardır. Allah Azze ve Celle'nin veli kullarını sevmek vacip, onlara düşmanlık göstermek haramdır. Aynı zamanda onun düşmanlarına düşmanlık göstermek vacip ve onları sevmek de haramdır. Nitekim Allah Azze ve Celle, Mümtehine suresinin ilk ayetinde, Ey iman edenler! ''Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanlara sevgi göstererek, gizli muhabbet besleyerek onları dost edinmeyin.'' buyurmuştur. Başka bir yerde de Maide suresinin 55-56. ayetlerinde de, ''Sizin dostunuz, veliniz ancak Allah'tır, Resulüdür, iman edenlerdir. Onlar ki Allah'ın emirlerine boyun eğerek namazı kılar, zekatı verirler. Kim Allah'ı, Resulünü ve iman edenleri dost edinirse, Bilsin ki üstün gelecek olanlar şüphesiz Allah'ın tarafını tutanlardır. E, bu ayetler ve hadislerden anlıyoruz ki kul sevgide başıboş değildir. Yani yaratılanı severiz, yaratandan ötürü gibi başıbozuk cümleler kuramaz. Allah Azze ve Celle kendisinin sevdiği ve kendisini seven dostlarını müminlere karşı alçak gönüllü ve kafirlere karşı da şiddetli olarak niteliyor. Ahmet bin Hambelim, Allah ona rahmet eylesin, Züht isimli eserinde e, kendi isnadıyla Vehib bin Münebbihten şöyle rivayet ediyor. Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam ile konuştuğu vakit ona şöyle buyurdu. ''İyi bil ki her kim benim bir velimi aşağılar veya korkutursa benimle savaşmak için meydana çıkmış, benimle savaşmak için meydana adımını atmış ve savaşmak için beni kendisine karşı davet etmiş olur.'' Velilerime yardım hususundan benden daha hızlısı yoktur. O kişi savaş için benim karşımda dayanabileceğini mi sanıyor? Yoksa bana karşı üstünlük sağlayıp beni aciz bırakacağını mı düşünüyor? Yahut o meydan okuyan kişi beni yeneceğini ya da benden kurtulabileceğini mi zannediyor? Kurtulması nasıl mümkün olabilir? Ben hem dünyada hem de ahirette onların intikamını alırım. Onlara yardım işini hiç başka birine emanet etmem. Şurası iyi bilmelidir ki bütün isyan ve günahlar Allah Azze ve Celle'ye karşı savaş açmak demektir. Hasan-ı Basri Rahimeullah şöyle der. Ey insanoğlu! Allah Teala ile savaşmaya senin gücün yeter mi? Zira kim Allah'a isyan ederse ona savaş açmış demektir. Ancak günah ağırlaştığı ve çirkinleştiği oranda Allah'a karşı savaşta şiddetlenmiş olur. İşte bu yüzden Allah Azze ve Celle, Faizyen ve yol kesen eşkiyayı insanlara yaptıkları zulüm ve haksızlığın şiddetinden ve yeryüzünde meydana getirdikleri bozgunculuğun büyüklüğünden dolayı Allah'a ve Resulüne savaş açmış diye isimlendirmiştir. İşte Allah'ın veli kullarına düşmanlık yapmak da bunun gibidir. Allah Teala dostlarına yardım işini bizzat kendi üzerine almıştır. Onları sever ve yardımıyla onları destekler. Her kim onlara düşmanlık ederse Allah'a düşmanlık etmiş ve ona savaş açmış olur. Nitekim hadis-i şerifte e, Tirmizi'nin, Ahmet bin Hanbel'in ve İbni Hibba'nın rivayet etmiş oldukları hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asabım hakkında Allah'tan korkun, Allah'tan korkun, onları hedef tahtası yapmayın. Onlara eza veren bana eza vermiş olur. Bana eza veren de Allah'a eza vermiş demektir. Allah'a eza veren kimsenin de yakalanması yakındır buyrulur. Evet, hadisin devamında şöyle buyuruluyordu Kutsi Hadis'in devamında. Kulum kendisine farz kıldığım şeyden daha çok sevdiğim bir şeyle bana yaklaşamaz. Kulum nafilelerle bana yakınlaşmayı sürdürür. Nihayet ben onu severim. Allah Azze ve Celle velilerine, dostlarına düşmanlığın kendisine savaş açmakla eş değer olduğunu belirttikten sonra kendilerine düşmanlık edilmesi haram ve sevilmeleri vacip olan veli kullarının vasıflarını saymaya başlıyor. Öncelikle kendisine nasıl yakınlık sağlanacağını zikrediyor. Zira velayetin aslı yakınlık yani kurp, kurbiyet ve düşmanlığın aslı da uzaklık yani budur O halde Allah'ın veli kulları da ona ne ile yakınlaşmak gerekiyorsa onunla yakınlaşırlar. Düşmanları da kovulmayı ve uzaklaştırılmayı gerektiren işlerden dolayı uzaklaştırılırlar. Mukarrep yani kendisine yakın kılmış velilerini, İki kısma ayrılmıştır. Birinci kısmı Allah Teala'ya farzları eda ederek yakınlaşanlardır. Vacipleri yerine getirmek ve haramları terk etmek de bu kapsamdadır. Çünkü bütün bunlar Allah'ın farz kılıp kulları yükümlü tuttuğu hükümlerdir. İkinci kısmı farzları eda ettikten sonra nafileleri de eda ederek Allah'a yakınlaşmaya çalışanlar, yakınlıklarını artıranlardır. Bu açıklamadan şu ortaya çıkıyor. Allah'a yakınlaşmak, velayetini ve muhabbetini elde etmek için Resulünün diliyle ortaya koyduğu dinin hükümlerini yerine getirerek taat yolunda yürüme dışında başka bir yol yoktur bunun için. Her kim bu yolun dışında Allah'a yakınlık, velayet ve muhabbet iddiasında bulunursa, onun bu iddiasında yalancı olduğu açığa çıkar. Nitekim müşrikler de kendilerini Allah'a yakınlaştırması için onun dışında bazı şeylere ibadet etmekteydi. Allah Azze ve Celle... Zümer suresinin 3. ayetinde şöyle buyuruyor. Dikkat et Halis din yalnız Allah'ındır. Onu bırakıp kendilerine bir takım dostlar edinenler onlara bizi sadece Allah'a yaklaştırsınlar diye kulluk ediyoruz derler. Yine Yahudi ve Hristiyanların da Allah'ın peygamberlerini yalanlama, yasaklarını işleme ve farzları terk etme konusunda ısrarlı olmalarına rağmen şöyle dediklerini bize bildiriyor Allah Azze ve Celle Maide 18. ayetinde Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz dediler. İşte bundan dolayı hadis-i şerifte velilerin iki derecesinin bulunduğu bildiriliyor. Birinci derece farzları eda ederek Allah'a yakınlaşanlardır. Bu derecede olanlar iyilik üzere olanların orta yolunda bulunanlardır. Farzları eda etmek Ömer radıyallahu anh'ın sözünde olduğu gibi amellerin en faziletlisidir. O şöyle diyor. Amellerin en fazletlisi Allah'ın farz kıldıklarını eda etmek, haram kıldıklarından sakınmak ve Allah'ın katındakileri isterken niyetinde sadakat üzere olmaktır. Ömer bin Abdülaziz e, Rahimeullah da bir hutbesinde şöyle derdi. İbadetlerin en faziletlisi farzları yerine getirmek ve haramlardan kaçmaktır, uzaklaşmaktır. Hakikaten de e, durum onların söylediği gibidir. Zira Allah Azze ve Celle bunları kulları kendisine yakınlaştırması, rızasını ve rahmetini kazanmaları için farz kılmıştır. Kulu Allah'a yaklaştıran ve beden ile yapılan farzların en büyüğü namazdır. Nitekim Allah Azze ve Celle Allah'a secde et ve yaklaş buyurmuştur. Alak suresinin 19. ayetinde. Allah Resulü Aleyhisselatü da kulun Allah'a en yakın olduğu durum secde halidir buyuruyor. Müslim rivayet etmiştir bunda. Yine e, Diğer bir hadis-i şerifte Sizden biriniz namaz kılarken Elbette Rabbine münacatta bulunur Yahut Rabbi onunla kıblesi arasındadır Kendisine çok yakındır Bu da Buhari'nin rivayet Bir başka hadis-i şerifte Tirmiz ve İbn-i rivayet ettiği hadiste Kul namaz kılarken Allah Teala yüzünü kulunun yüzüne diker Ve o başka bir şeyle ilgilenmedikçe Bu hal devam eder buyuruluyor Tabii ki e, Bu farzların Allah Azze ve Celle indinde geçerli olması, e, makbul bir imana sahip olması halinde böyledir. İman ve tevhidin gerçekleşmesi halinde e, bu amellerin geçerliliği söz konusu olur. Yoksa e, imanı iman ile çelişen, tevhid ile çelişen bir takım hususları e, itikat olarak kabul etmiş pek çok kimseler geçmişte veli olarak kabul edilmiş maalesef bunlar bu anlatılan konunun tamamen dışında çünkü gerek farzlar olsun gerek nafileler olsun bunların Allah Azze ve Celle katında geçerli olması ve kula yakınlık Allah'a karşı bir yakınlık sağlayabilmesi ancak sahih bir iman ve tevhid üzere bulunmakla mümkündür Allah'a yaklaştıran farzlardan biri de yöneticinin yönetimi altındakilere adaletli olmasıdır Yöneticinin göstereceği adalet, bütün halk üzerinde yönetme yetkisine sahip olan devlet başkanı tarafından olabileceği gibi tek tek her ferdin kendi ailesi için de icra edilebilir. Nitekim Peygamber aleyhissalatü vesselam hepiniz çobansınız ve yönetiminiz altındakilerden de sorumlusunuz buyurmuştur. Evet, bunun bu ve Müslim rivayet eder. Müslim'in sahihinde Abdullah bin Amr radıyallahu anhuma'dan gelen hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Hükümlerinde, kararlarında, aileleri içinde ve velayeti altındakilere karşı adaletli olanlar Rahman'ın sağında ki onun iki eli de sağdır, nurdan minberler üzerindedirler buyurulur. Tirmizi de Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu kıyamet günü kullar arasında Allah'a en sevimli ve meclis olarak da ona en yakın olanlar adaletli devlet başkanlarıdır. İkinci derece mukarreplerden öne geçenlerin derecesidir. Bunlar farzları eda ettikten sonra nafileler ve taatleri yerine getirmek için gayret göstererek Allah'a yakınlaşmaya çalışırlar. Sahip oldukları vera hasletiyle en küçük ve hassas mekruhlardan bile kaçınmaya özen gösterirler. Bu da o kulların Allah Teala tarafından sevilmelerini sağlar. Nitekim hadis-i şerifte kulum nafilelerle bana yakınlaşmaya devam eder. Nihayet ben onu severim buyurulmuştur. Allah her kimi severse muhabbetini, taatini, zikriyle ve hizmetiyle meşgul olma nimetlerini ona tattırır. Bunlar da o kişinin Allah Teala'ya yakınlaşmasını ve ünsiyet kurmasını temin eder. Nitekim e, Maide suresinin 54. ayetinde şöyle buyuruluyor. Ey iman edenler! Sizden kim dininden dönerse bilsin ki Allah sevdiği ve kendisini seven müminlere karşı alçak gönüllü, şefkatli, kafirlere karşı onurlu ve zorlu bir toplum getirecektir. Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar, hiç kimsenin kınamasını aldırmazlar. Bu Allah'ın dilediğine verdiği lütfudur. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Bu ayet-i kerimede şuna işaret ediliyor. Her kim bizim muhabbetimizden yüz çevirirse... Bize yakın olmaktan yüz çevirmiş olur. Biz de onun yerine bize yakın olma lütfuna daha layık ve hak eden birini getiririz. Öyleyse her kim Allah'tan yüz çevirirse onun yerine koyacağı bir bedel yoktur. Ama Allah'ın yüz çevirenlerin yerine koyacağı kimseler çoktur. Bazı rivayetlerde Allah Azze ve Celle'nin şöyle buyurduğu nakledilir. Ey oğlu, beni talep et yanında bul. Eğer beni bulursan her şeyi buldun demektir. Beni kaybedersen her şeyi kaybettin demektir. Ben sana her şeyden daha sevgiliyim. Allah Azze ve Celle'yi bulamamış, onu kaybetmiş olan kimse, içindeki bütün nimetleriyle birlikte cenneti elde etse bile aldanmış sayılır. Tamamı sivrisineğin bir kanadı kadar etmeyen dünyanın, çok değersiz ve hesaba katılmayacak kadar az bir miktarı karşılığında Allah'ı kaybetmiş olanların durumu e, ne olur? Ne olur? Düşünüyorsun. Daha sonra Allah Azze ve Celle'nin sevdiği ve onu seven kimselerin vasıfları anlatılarak müminlere karşı alçak gönüllü buyruluyor. Yani Müslümanlara karşı tevazu, yumuşaklık ve kanatlarını yerlere indirerek muamele ederler. Kafirlere karşı onurlu yani kafirlere karşı da onurlu ve kararlı biçimde davranır. Onlara sertlik gösterirler. Onlar Allah'ı sevince onun muhabbetiyle dolu velilerini de severler. Onlara karşı muhabbet, yumuşaklık ve merhametle muamele eder, onlara düşmanlık gösterenlerden nefret eder, o kimselere karşı katı ve sert davranırlar. Ayetin devamında, Bunlar Allah yolunda cihad ederler ve hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar buyuruluyor. Muhabbet tamamlayan unsur aynı zamanda sevgilinin yolunda cihad etmektir. Allah yolunda cihadın anlamı, Allah'tan yüz çevirmiş olanları ona dil ile ve delillerle davet ettikten sonra kılıçla ve silahla çağırmak ve davet etmektir. Allah'ı seven kişi bütün insanları onun kapısına çekmeyi arzular. İnsanlar şefkat ve yumuşaklıkla kendilerine yapılan bu davete karşılık vermezlerse o zaman güç kullanarak davetin yapılması e, durumu ortaya çıkar. Nitekim Buhari'nin e, rivayet etmiş olduğu bir hadiste Rabbin, bir topluluğun zincirlere vurularak cennete doğru sevk edilmelerinden hoşlanır buyurmuştur. Hiçbir kınayanın kınamasından korkmazlar buyruluyor ayette. Seven kişinin sevdiğini razı etmekten başka bir gayesi ve arzusu bulunmaz. Onun razı olduğuna kendisi de razı olur, onun kızdığına kendisi de kızar. Sevgilisine duyduğu sevgiden dolayı kınanmaktan korkan kimse muhabbetinde sadık biri değildir. Bu Allah'ın lütfudur, onu dilediğine verir Buyruluyor. Yani bu vasıfları sayılmış olan kimseler Allah'ı seven ve Allah tarafından sevilenlere verilen bir derecedir bu vasıflar. Allah'ın lütfu ve ilmi geniştir. Allah'ın lütuf ve ihsanları çok geniştir. Kimlerin bu ihsanlara layık ve hak sahibi olduğunu çok iyi bilir ve onlara bağışta bulunur. Layık olmayanlardan da lütfunu esirger. Rivayet edildiğine göre Davud Aleyhisselam şöyle dermiş. Allah'ım beni sevdiğin kişilerden kıl. Zira sen bir kulu sevdiğinde büyük de olsa günahını bağışlar. Az da olsa amelini kabul edersin. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Tirmizi'nin ve hakimin rivayet etmiş oldukları bir hadiste şöyle buyuruyor. Davud aleyhisselam şöyle dua ederdi. Allah'ım senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve beni, beni senin sevgine ulaştıracak amelin sevgisini isterim. Allah'ım. Senin sevgini bana kendi canımdan, ailemden ve buz gibi soğuk sudan daha sevimle kal. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Tirmizi'nin e, ve ondan başka Ahmet bin Hanbel ve Taberan rivayet etmiş oldukları hadiste şöyle buyuruyor. Rabbim bana rüyamda şöyle buyurdu. Ey Muhammed şöyle de Allah'ım senden senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini... Ve beni sana ulaştıracak amelin sevgisini isterim. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şöyle dua ettiği rivayet edilmiştir. Tirmizi'de Allah'ım beni senin sevginle ve sevgisi senin yanında bana fayda verecek olanların sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım beni sevgisiyle rızıklandırdığın şeylerin senin sevdiğin şeyler için bana güç vermesini sağla. Allah'ım. Beni sevgisinden alıkoyduğun şeyleri seni, senin sevdiğin şeylere yönelme fırsatı kıl. Yine e, diğer bir hadiste belirtildiğine göre Ebu Naim'in rivayet ettiği bir hadiste belirtildiğine göre Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam şöyle dua ederdi. Allah'ım senin sevgini bana her şeyden daha sevgili ve senin korkunu da her şeyden daha korkulu kıl. Sana olan kavuşma şevkiyle dünyaya olan ihtiyaçlardan beni kopar. Dünya ehlinin gözünü dünyaya yönettiğin vakit, benim gözümü sana ibadet etmeye kulluğa yönelt. Evet, seleften birisi şöyle der. Korku yani havf hali üzere yapılan amel, ümit yani reca hali ile değişikliğe uğrayabilir. Muhabbet üzere yapılan amele ise hiçbir surette gevşeme ve yılgınlık gelmez. Başka biri de şöyle der. Bazı kimseler bıkkınlığa düşerek aylak aylak dururken sizin muhabbet duyduğunuz zat sizin münacat ve yaptığınız zikirden asla bıkmaz. Kulu Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştıran nafilelerin en büyüğü Kur'an-ı Kerim tilaveti. Tilaveti dinlemek, üzerinde düşünüp tefekkür etmek ve anlamaya çalışmaktır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatım. Sahabe-i kiramdan Habbab bin Eret radiyallahu adamın birine şöyle der. Gücün yettiğince allah Teala'ya yakınlaşmaya çalış. İyi bil ki sen ona onun kelamından daha sevimli gelen bir şeyle yakınlaşamazsın. Bunu hakim Müstedrehin'de e, rivayet eder. Tirmiz'de Ebu Ümame radiyallahu anh'den merfu olarak yani Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın sözü olarak şunu nakleder. Kullar allah Teala'ya kendisinden gelene benzer bir şeyle yakınlaşamazlar. Hadis-i Şerif'te geçen kendisinden gelen sözüyle Kur'an-ı Kerim kastedilmektedir. Sevenlerin yanında sevdiklerinin sözünden daha tatlı bir şey olamaz. Bu onların kalplerinin aldığı bir lezzet ve taleplerinin son noktasıdır. Osman radıyallahu an eğer kalpleriniz pak olsaydı Rabbinizin kelamını okumaya doyamazdınız der. Bunu Ahmet bin Hambel, e, Abdullah bin Ahmet Ahmet bin Hanbel'in Zühd eserine yaptığı zevait çalışmasında rivayet eder. i̇bn Mesut Mesud radiyallahu de şöyle diyor Tabirani'nin rivayetine göre Her kim Kur'an-ı Kerim'i severse Allah ve Resul'ünü de sever. Evet. Bezzar'ın müsnedinde Muaz radiyallahu anh den şöyle bir rivayet nakledilir. Dedim ki Ey Allah'ın Resulü bana amellerin en faziletlisini ve Allah'a en çok yaklaştıranını bildirir misin? Allah Resulü Vesselam da Allah Teala'yı zikrederek son nefesini vermektir buyurdu. Diğer bir sahih hadiste Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah Azze ve Celle'den naklen şöyle rivayet ediyor. Ben kulumun bana karşı olan zanlı gibiyim. O beni zikrettiği vakit ben onunla beraberim. O beni gönülden zikrederse, içinden zikrederse ben de onu gönlümden zikrederim. O beni bir topluluk içinde zikrederse... Ben de onu o topluluktan daha hayli bir topluluk içerisinde zikrederim. Bunu Buhari ve Müslim rivayet etmiştir. Diğer bir hadiste kulun beni zikrettiği ve benim için dudaklarını kıpırdattığı anda ben onun yanındayım buyurmuştur. Bunu da İbn-i Ahmed Ahmet bin Hanbel, İbn-i Hibban ve Hakim rivayet ederler. Allah Azze ve Celle Bakara suresinin 152. ayetinde Öyleyse siz beni ibadetle anın ki ben de size anayım. Bana şükredin. Sakın bana nankörlük etmeyin buyuruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuk sırasında e, yanında yüksek sesle tekbir ve tehlil getirenlere yani Allahu Ekber ve La İlahe illallah sözlerini yüksek sesle yüksek sesle söyleyenlere şöyle buyurdu. Sizler ne sayır olan birine ne de gaib olan birine dua ediyorsunuz. Sizler sizi işten ve çok yakınınızda olan birine dua ediyorsunuz. O sizinle beraberdir. Buhar ve Müslim rivayet eder. Diğer e, lafzında bu hadisin diğer lafzında O size bineklerinizin boynundan daha yakındır buyruluyor. Allah'a yakınlaştıran nafilelerden biri Allah'ın veli kullarını ve sevdiklerini sevmek ve düşmanlarına karşı düşmanlık göstermektir. Ebu Davud'un süneninde Ömer radıyallahu anh'ten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu nakledilir. Allah'ın kulları arasında öyle kimseler vardır ki peygamber ve şehit olmadıkları halde onların Allah katındaki derecelerine peygamberler ve şehitler gıpta eder, imrenirler. Sahabeler ey Allah'ın Resulü onlar kimlerdir diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyurdu ki onlar aralarında akrabalık bağı, menfaat ilişkisi ve alışveriş olmadığı halde Allah'ın verdiği manevi bir bağla birbirlerini severler. Vallahi onların yüzleri nurdur ve nur üzerindedirler. Nur üzerindedirler. İnsanlar korktuğunda onlar korkmaz. İnsanlar üzüldükleri zaman onlar üzülmezler. Bu sözlerden sonra Allah Resulü aleyhissalatü vesselam Yunus suresinin 62. ayetini Yani bilesiniz ki Allah'ın dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyecekler de ayetini okudu. Bunun bir benzeri Ebu Malik el Eşari radıyallahu anh'ten rivayet edilir onun lafzında onların Allah Teala'ya olan yakınlıkları ve onun katındaki dereceleri sebebiyle kendilerine peygamberler bile gıpta ederler buyruluyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde Amr bin Cemuh radiyallahu anh'ten Resulullah aleyhisselatü vesselamın şöyle buyurduğunu naklediyor. Kişi Allah için sevip Allah için nefret etmedikçe gerçek imanı bulamaz. Allah için sevip Allah için nefret eder duruma gelince Allah tarafından veliliği hak eder. Kullarım arasında benim dostlarım, velilerim, mahlukat arasında benim sevdiğim kimselerdir. Onlar benim zikrimle hatırlanır, ben de onların zikriyle hatırlanırım. Evet. Ahmet bin Hanbel Züt isimli eserinde yine Ata bin Yasardan rivayet ediyor. Musa Leysam dedi ki: ya Rabbi arşının gölgesi altında gölgelendireceğin özel kişiler kimlerdir? Buyurdu ki Ey Musa onların elleri suçsuz kalpleri tertemizdir. Benim rızam için birbirlerini severler. Onlar öyle kimselerdir ki ben anılınca benimle birlikte onlar hatıra gelir. Onlar anılınca onlarla birlikte ben hatıra gelirim. Onlar kötü şartlarda soğuklarda bile abdesti güzel bir şekilde alırlar. Kuşların yuvalarına sığındığı gibi onlar da benim zikrime sığınırlar. Çocukların ailesine düşkün olduğu gibi onlar da benim muhabbetime düşkün olurlar. Haramlarım çiğnendiği zaman tıpkı savaşa tutuşan kaplanın öfkelendiği gibi öfkelenirler. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Evet, Buhar'ın rivayet ettiği Kutsi Hadis'te, ''Onu sevdiğim da işten kulağı, gören gözü, tutan eli yürüyen ayağı olurum.'' buyuruluyordu. Bazı rivayetlerde de kavrayan aklı ve konuştuğu dili olurum lafzı da gelmiştir. Bu sözlerle anlatılmak istenen şudur. Her kim öncelikle farzları yerine getirerek sonra da nafilelerle allah Teala'ya yakınlaşmaya çalışırsa o kimse Allah Azze ve Celle'ye yakınlaştırılır. Bu kimse iman derecesinden ihsan derecesine yükseltilir. Artık sanki Allah'ı görüyormuş gibi huzur ve murakabe halinde Allah'a ibadet eden biri mertebesine erişir. Kalbi marifetullah ile onun muhabbeti, azameti, korkusu, heybeti, celali, ünsiyeti ve şevkiyle dolup taşar. Kalbi marifetullah ile dolan bu kişi öyle bir duruma gelir ki basiret gözüyle onu müşahede ediyor gibi olur. Fulal bin İyaz Rahimeullah şöyle diyor. Allah Teala şöyle buyurur. Bana muhabbet duyduğunu iddia edip de uykuya dalan kişi yalan söylemiştir. Her aşık sevgilisiyle baş başa kalmayı halveti istemez mi? ''Beni gerçekten sevenlerin durumuna ben aşinayım. Onlar sanki gözlerinin önünde duruyormuşum gibi müşahede halinde bana hitap eder, huzurumdaymış gibi benimle konuşurlar. Yarın kıyamet günü bu müşahedelerini cennetlerimde gerçeğe dönüştüreceğim.'' ''Mukarrep yakın kulların kalplerindeki bu haslet sürekli güçlenmeye devam eder. Nihayet kalpleri Allah'ın muhabbetiyle dolup taşar, kalplerinden bunun dışında hiçbir şey kalmaz.'' Artık onların bütün organları sadece kalpteki bu muhabbete uygun düşen şekilde hareket edebilir. Bu hale erişmiş kimse için şöyle denilir. Kalbinde Allah'tan başka hiçbir şey kalmamıştır. Bu sözden maksat kalpte marifetullah, muhabbetullah ve zikirden başka bir şey kalmadığını ifade etmektir. Bu anlamda İsrailoğullarından gelen e, rivayetler vardır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a nispet edilse de e, sahih bir isnadı yoktur. O yüzden onları hiç e, zikretmeyeceğiz. Çünkü bunlar çok farklı şeylere, vahdedi vücut gibi manalara çekinmiştir. Allah Resulü aleyhisselatü vesselam e, Medine'ye geldiğinde İbni Şam'ın siretinde ve Beyhakinin Delailü'n-Nübüvvede e, rivayetine göre Allah Teala'yı bütün kalbinizle seviniz buyurmuştu. Kalp Allah Teala'nın azametiyle dolunca kalpte onun dışında ne varsa hepsini siler. Kulun nefsinden ve hevasından bir iz kalmaz. Mevla Sübhanehu ve Teala'nın kulu için irade buyurduğundan başka bir irade kalmaz. İşittiği zaman onunla iştir, baktığı zaman onunla bakar, tuttuğu zaman onunla tutar. İşte onun işten kulağı, gören gözü, tutan eli, yürüyen ayağı olurum sözünün anlamı budur. Bunun dışında hulul ve ittihat gibi bir manaya işaret eden kişi, bu hadisten böyle bir mana çıkaran kişi, dinin sınırlarını aşarak dinsizlik sınırına girmiş olur. Allah ve Rasulü böyle bir şeyden beridir, uzaktır. Seleften Süleyman et Teymi, muhabbetullah ile dolu olan kişinin günah işlemeyi beceremeyeceğini ifade eder. Yine e, Seleften bir kadın evlatlarına şöyle vasiyet eder. Allah'a muhabbeti ve taati kendinize alışkanlık edinin. Çünkü muttakiler yani takva sahipleri ibadet ve taate ülfet ederler. Onların ağızları, organları bunların dışındaki işleri garipser ve yabancı bulurlar. Lanetli şeytan onlara bir günah arz ettiği zaman kendilerine o günah utanılacak bir durum olarak görünür ve onu çirkin görürler. Ali radıyallahu anh'ın e, şu sözü de yine bu manadadır. Biz şeytanın Ömer'e bir günah emretmekten çekindiğini düşünürdük. Yani şeytanın Ömer radıyallahu anh'den çekindiğini düşünürdük diyor Ali radıyallahu anh. Bunu İbnül Cevzi, menakıb bu Ömer bin Hattab isimli Risalesinde rivayet eder. Evet, La ilahe illallah yani Allah'tan başka ibadete layık hak mabut yoktur sözünün anlamı. Aynı zamanda Allah Teala dışında hiçbir varlığı, muhabbet, korku, umut ve taat yönünden ilahlaştırmamayı gerektirir. Kalp bu anlamda gerçek tevhidi elde ettiği zaman, onda Allah'ın sevdiklerinin dışındakilerin sevgisi ve yine onun çirkin gördüklerinin dışında nefret ettiği şeyler kalmaz. Bu mertebeye ulaşan kişinin vücut organları ancak Allah Teala'ya taat için hareket eder. Zaten günahların kaynağı da Allah'ın çirkin bulduğu şeyleri, sevmekten veya Allah'ın sevdiği şeyi çirkin bulmaktan kaynaklanır. Bunun nasıl kaynağı da nefsin heva ve arzularını Allah Teala'ya karşı duyulan muhabbet ve korkunun önüne almaktır. Böyle bir hal tevhidin kemal noktada olmasını zedeler. Bundan dolayı kul bazı durumlarda bazı vacipleri ve bazı emirleri yerine getirmekte gevşeklik ve eksiklik gösterebilir veya bazı yasakları işleme hatasına düşebilir. Ancak tevhid inancını ve Allah'ın tek ilah olduğu düşüncesini kalbine gerçek anlamda yerleştirmiş ve bunun ne varmış kişide Allah'ın rızasına uygun işler dışında hiçbir istek kalmaz. Nitekim Allah Resulü aleyhissalatü vesselam her kimin isteği Allah'ın rızası dışında ise onun Allah ile bir bağı yoktur buyurulmuştur. Bunu hakim müstedrekte rivayet eder. İmam Ahmed bin Hanbel'de Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'ten mevkuf olarak yani Ubey radıyallahu anh'ın kendi sözü olarak şöyle rivayet ediyor. Bir kimsenin en büyük arzusu Allah'ın dışında bir şey ise onun Allah ile bir bağı yoktur. Zahitlerden Davud-ı Tai Allah ona rahmet eylesin geceleri şöyle yalvarırmış. Senin arzun bütün isteklerimi atıl bıraktı ve uykunla benim arama girdi. Benim için bütün lezzetlerden daha güçlü olan seni görmeye karşı duyduğum şevk, şehvetlerle aramda bir engel oluşturdu. Ey kerim olan, ben senin zindanında seni talep ediyorum. Evet, hadisin devamında, Benden bir şey istediğinde kendisine veririm ve bana sığındığı zaman mutlaka onu korurum buyuruluyordu. Diğer bir rivayette de, Bana dua ettiğinde icabet ederim, benden istediği zaman veririm şeklinde. Bu sözlerle de şu anlatılıyor. Bu dereceye ulaşmış olan mahbub yani sevilen ve mukarreb yaklaştırılan kulun Allah teala katında özel bir derecesi vardır. Sahip olduğu bu derece Allah'tan bir şey istediğinde kendisine ihsan edilmesini, bir şeyden ona sığındığında kendisinin himaye görmesini, dua ettiği zaman kabul görmesini gerekli kılar. Rabbi katındaki değerinden dolayı istekleri kabul gören biri derecesine yükselmiştir. Nitekim Selef'ten e, pek çok kimsenin dualarının makbul olduğu bilinen bir husustur. Ses yok mu? E, sahih bir hadiste şöyle gelir. Rubeyi bint-i bir cariyenin ön dişini kırmıştı. Buna karşılık kendilerine diyet teklif edildi. Fakat davacılar bunu kabul etmediler. Bağışlamasını istediler. Bunu da kabul etmediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aralarında kısas yapılmasına hükmetti. Bunun üzerine Enes bin Nadr Hiç Rübeyyi'nin dişi kısasen kırılabilir mi? Seni hak ile gönderen Allah'a yemin ederim. Allah'ın lütfundan umarım ki Rübeyyi'nin dişleri kırılmaz dedi. Gerçekten de davacılar sonunda diyete razı oldular. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'ın kulları arasında öyleleri vardır ki o kimse Allah adına yemin etse Allah onu yemininde yalan çıkarmaz. Burada Enes radıyallahu anh'ın Enes bin Nadir radıyallahu anh'ın yemini üzerine e, hadiselerin e, farklı bir yönde gelişmesi söz konusu oluyor. Yine hakim e, Sayhinde yani Müstedrek Aleyhis Sahihayn adlı eserinde Enes radıyallahu anh'ten rivayet ediyor. Resulullah aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. Üstü başı eski, zayıf olan ve zayıf görülen nice kimseler vardır ki eğer Allah adına yemin edecek olsalar Allah onlar yeminlerine doğru çıkarır. Berab'in bin Malik de onlardan biridir. Evet Bera bin Malik radıyallahu anh müşriklerle yapılan bir savaşta bulunuyordu. Müslümanlar ona... Rabbinin adına yemin et, yardım dile dediler. O da ''Ya Rabbi sana yemin ediyorum onların bize esir düşmesini sağla.'' diye yemin etti. Allah Teala da düşmanın onlara esir düşmesini sağladı. Daha sonra ikinci bir defa düşmanla karşılaştılar. Müslümanlar yine Bera radıyallahu anh'ın yemin etmesini istediler. O da ''Ya Rabbi sana yemin ediyorum ki düşmanlar bize esir düşsün ve beni de Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme kavuştur.'' diye yeminle dua etti. Müslümanlar savaş kazandılar. Bera radiyallahu anhte şehit oldu. Bakın bu rivayetlerden şunu da anlayabiliriz. Burada meşru tevessül, meşru vesilelerden birisi zikrediliyor. Yani hayatta bulunan salih bir kimseden dua etmesini istemek şeklinde. Bu meşru olanı. Meşru olmayan ise vefat etmiş kimselerden veya gıyabında olan kimselerden tevessül etmek. Mesela bakın. Ee, sahabelerin hiçbirisi Bera radıyallahu anh şehit olduktan sonra Bera radıyallahu anh'ın yüzü su hürmetine diye tevesülde bulunmamışlardır. Halbuki Bera radıyallahu anh şehit de olmuştur. Yani o savaşta öldürülmüş şehit de olmuş. Ama hiçbir sahabe e, Bera radıyallahu anh'ın yüzü su hürmetine diyerek e, savaşlarda galip gelme e, için dua etmemişler. Yani bu şekilde bir tevessül yapmamışlardır. İbn-i Dünya kendi isnadıyla şöyle rivayet ediyor. Numan bin Kavkal radiyallahu anh şöyle dedi. Allah'ım senin adına yeminle söylüyorum ki yolunda öldürleyim ve cennete gireyim. Bunun üzerine Resulullah aleyhisselatü ve şöyle buyurdu. Şüphesiz ki Numan Allah adına yemin etti. Allah da onu yemininde doğru çıkardı. Evet. İbn-i Dünya bunu Mücabit Dua veya Mücabit Da've isimli eserinde rivayet ediyor. Ebu Nuaym da yine e, kendi isnadıyla e, şöyle rivayet ediyor. Abdullah bin Cahş radiyallahu anh Uhud Savaşı'nda şöyle dedi. Ya Rabbi yarın düşmanla karşılaştığımızda beni kuvveti çok fazla ve öfkesi şiddetli biriyle karşılaştır. Senin uğrunda onunla savaşayım ve beni öldürsün. Sonra beni tutsun, burnumu, kulağımı doğrasın. Yarın sana kavuştuğumda Ey Abdullah, senin burnunu ve kulağını kim doğradı diye sorduğunda ben ben de sana senin ve Rasulünün yolunda doğrandı diye cevap vereyim. Sen de doğru söylüyorsun diye beni tasdik edesin. Hadisi nakleden Sa'd radıyallahu anh der ki: Gerçekten de savaşın yapıldığı günün sonuna doğru onu gördüğümde burnu ve kulakları kesilmiş bir ipe asılmıştı. Zehebi Siyerü Âlemin Nübelâ isimli eserinden nakleder bunu. Saad bin Ebi Vakkas radıyallahu anh de yine duası kabul olunan, kabul görenlerden birisiydi. Adamın biri kendisine iftira atmıştı. O da Allah'ım eğer bu adam yalan söylüyorsa gözlerini kör et diye beddua etti. Adamın gözleri kör oldu, uzun süre yaşadı, ömrünün sonuna doğru daha büyük bela ve musibetlere uğradı. Yolda giderken herkes ona sataşır, onunla alay ederdi. O halde sokaklarda cariyelere sarkıntılık eder, kör olmasına rağmen cariyelere sarkıntılık eder ve ben belaya uğramış yaşlı biriyim. Bana Saadın bedduası isabet etti derdi. Bunu Buhari rivayet etmiştir. Yine bir defasında Ali radiyallahu anh'e söylen bir adama e, Ali radiyallahu beddua etmişti. E, daha yerinden kalkmadan kaçkın bir deve geldi. Ellerini ve ayaklarını çiğneyerek onun ölümüne sebep oldu. Bunu da İbn-i Bittunya Mücabut Da ve Taberani Mücemül Kebir'de rivayet ederler. Kadının birisi Said bin Zeyd radıyallahu an ile bir arazi meselesi yüzünden davalaştı. Kadın Zeyd'in kendi arazisinden bir miktar aldığını, alındığını e, iddia ediyordu. Bunun üzerine Zeyd radıyallahu an, Allah'ım eğer bu kadın yalan söylüyorsa onun gözlerini kör et ve onu kendi toprağı üzerinde öldür diye beddua etti. Kadının gözleri kör oldu derken bir gece gezinirken Kadın kendi arasında bulunan bir kuyuya düşerek öldü. Bunu e, İmam Müslim rivayet eder. Ala bin Hadrami radıyallahu anh bir seriyede bulunuyordu ve çok susamışlardı. Namaz kıldı ve şöyle dua etti. Ey Alim, Halim, ali Azim olan Allah'ım. Biz senin kullarınız ve senin yolunda düşmanlarınla savaşıyoruz. Yağmurla bizi sula. Ondan içelim ve abdest alalım. Bu yağmurdan bizim dışımızda hiç kimseyi nasiplendirme. Biraz yürüdüler. Bir de baktılar ki yağmur suyundan oluşan bir dere şiddetle geliyor. Hemen ondan içtiler ve kaplarını doldurdular ve yollarına devam ettiler. Daha sonra bazı arkadaşları derenin bulunduğu yere geri geldiğinde o sudan bir iz, bir eser bulamadılar. Sanki orada hiç su yok gibiydi. Bunu Ebu Naim Hilye'de, ve yine İbnü Bütünyan Mücavid Dave isimli risalesinde rivayet ediyor. İbn Sa'd'ın tabakatta ve İbnü Bütünyan'ın aynı eserinde nakletine göre, Enes bin Malik radıyallahu anh ona Enes bin Malik radıyallahu anh basrada toprağının çok susuzluk çektiğini söylediler. Enes radıyallahu anh kalktı, abdest aldı ve iki rekat namaz kıldı ve dua etti. Derken bir bulut çıkıp geldi ve onun toprağının bulunduğu yeri sulayıp gitti. Onun toprağının bulunduğu yerin dışındaki yerlere çok az yağmur gitti. İbn-i Dünya, El-Evliya isimli başka bir risalesinde Ebu Musa'il Eşari radıyallahu den rivayet ediyor. Onun zamanında Basra'daki kulübeler bir yangında yanmış. Bu kulübenin ortasında tek bir kulübe yanmaktan kurtulmuştu. Ebu Musa radıyallahu an bu kulübenin sahibine senin kulübenin yanmamasının sebebi ne diye sormuş. Adam da şu cevabı vermişti. Ben onu yakmaması için Allah adına yemin etmiştim. Bunun üzerine Ebu Musa radıyallahu an ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetim içerisinde saçı başı toz toprak içinde ve elbiseleri pejmürde kişiler vardır. Onlar Allah adına yemin ettikleri vakit Allah onları yeminlerinde doğru çıkarır diye buyurduğunu işittim dedi. Aleykümselam ve rahmetullah ve bereketü. Yine Ebu Müslim El Havlani duasının e, icabet gördüğü herkesçe bilinen birisiydi. Yanına bir ceylan gelmişti. Çocuklar ona Allah'a dua et de şu ceylan kaçamasın ve onu yakalayalım dediler. O da ceylanın kaçamaması için Allah'a dua etti. Çocuklar ceylanı elleriyle yakaladılar. E, bunu da yine İbn Dünya, Mucabut Da' ve ve Ebu Nuaym'da Hilye isimli eserinde e, rivayet ederler. Yine Ebu Müslim el-Havlani hanımının aile hayatını ifsad eden bir kadına gözlerinin kör olması için beddua etti. Kadının gözleri anında kör oldu. Kadın Allah adına yeminler vererek tekrar gözünün açılması için ona yalvarmaya başladı. Ebu Müslim kadının durumuna acıdı. Gözlerini geri, e, geri verilmesi için Allah'a dua etti. Kadın daha yandan ayrılmadan anında gözleri tekrar açıldı. Bunun gibi e, rivayetler... Seleften, sahabeden, e, tabiinden bolca mevcut. Onlardan bu tür rivayetler nakledilmiştir. E, bunun hepsini burada saymak, burada zikretmek epey bir zaman alır. Belli başlılarını e, zikrettik. Saat bin Ebi Vakkas radıyallahu anh yine e, bahsettiğimiz gibi duasının makbul olduğunu bildikleri için, ondan dua isteyen insanlar için dua ederdi. Kendisine, sende kendi gözlerin için Allah'a dua etsen, senin gözlerinden dolayı sıkıntım var dediklerinde, Allah Teala'nın takdiri bana benim gözümden daha sevimlidir diye cevap vermişti. Yine duası makbul olanlardan biri cüzzam hastalığına yakalanmış ve ona, bildiğimiz kadarıyla sen ismi azam duasını biliyormuşsun. Bu duayla Allah'a dua edip seni bu dertten kurtarmasını istesen olmaz mı dediklerinde o da bana bu derdi verende zaten odur. Ben ondan gelen bir şeyi reddetmeyi çirkin bulurum diye karşılık verir. Haccaç tarafından hapse atılmış olan İbrahim et Teymiye Allah Teala'ya seni kurtarması için dua etsen dediklerinde o da ''Benim için ecir olan bir işten kurtarması için Allah'a yalvarmayı çirkin bulurum.'' cevabını vermişti. Yine Said bin Cübeyr de, Allah ona rahmet eylesin, ''Duası makbul olan kişilerden olmasına rağmen ölünceye kadar Haccaş tarafından kendisine yapılan zulümlere sabretmiştir. Onun bir horozu vardı, her gece belli vakitte öter, onu gece namazına kaldırırdı. Bir gece her zamanki vaktinde ötmedi ve Said, Said bin Cübeyr de gece namazına kalkamadı.'' Bu durum onun çok zoruna gitti ve bunun üzerine ne oldu bu horoza? Allah onun sesini kessin dedi. O günden sonra da horoz bir daha hiç ötmedi. Bundan dolayı annesi saydı, oğlum bundan sonra hiçbir şeye beddua etme demişti. Evet. Enes radıyallahu anh Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan rivayet ettiği hadiste, kutsi bir hadiste, kullarım arasında kendisi için benden bir ibadet kapısı açmamı isteyenler vardır. Ben ise onların kendini beğenme, ucup tehlikesine düşmemeleri için onların bu isteklerine engel olurum, buyuruyor. Taberani Salim bin Ebilcat yoluyla Sevban radıyallahu anh'den şöylece rivayet ediyor. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Ümmetim içinde öyle kimseler vardır ki biri gidip ondan altın para istese ona veremez. Ondan gümüş para istese veremez. Bakır para istese veremez. Eğer bu kişi Allah'tan cenneti istese bu isteği yerine getirilir. İki elbisesi hem altı hem üstü de pecmürdedir. Hiç kimse ona önem vermez. Şayet Allah adına yemin edecek olsa Allah onu yemininde doğru çıkarır. Taberani'nin rivayetinde de Aynı hadisi rivayetinde şöyle bir fazlalık vardır. Eğer Allah'tan bir dünyalık istese ona verdiği değerden dolayı Allah kendisine istediğini vermez. Evet hadisin e, bu kutsi hadisin rivayet yolların birisinde e, yapmayı irade ettiğim hiçbir şey karşısında müminin ölümü karşısında tereddüt ettiğim kadar tereddüt etmedim. Çünkü kulum ölümden hoşlanmıyordu ben de ona acı geleni sevmiyordum ifadesi geliyor. Hadisin son kısımlarına gelen bu sözle kastedilen şu. Allah Teala bütün kulların ölümü tadacağına hükmetmiştir. Nitekim her canlı ölümü tadacaktır buyrulmuştur ayette. Ölüm ruhun bedenden ayrılması demektir. Bu da gerçekten büyük bir elem ve acı ile gerçekleşir. Bu kulun dünyada çektiği elemlerin en büyüğüdür. Ömer radıyallahu anh, Kab radıyallahu anh, bana ölüm hakkında bilgi var deyince o da şu cevap vermiştir. En Müminlerin Halifesi. Ölüm acısı tıpkı şuna benzer. Sayısız dikenleri bulunan bir ağaç düşün. İnsanın ne kadar damarı, eklem yeri varsa her yerine kadar girmiştir. Pazuları çok güçlü ve kuvvetli bir kişinin bu dikenli ağacı insan içinden çekip çıkardığını düşün. İşte ölüm acısı böyle bir şey. Bunları duyunca Ömer radıyallahu an ağlamaya başladı. Amr bin As radıyallahu an Canını teslim etmek üzereyken oğlu ölümün nasıl bir şey olduğunu sordu. Bunun üzerine o da şöyle dedi. Vallahi sanki beni iki yanımdan cendereye sıkıştırıyorlar gibiyim. Sanki iğnenin deliğinden nefes alıyor gibiyim. Sanki dikenli bir dal parçası ayaklarımdan yukarıya çekiliyor gibi. İbn-i Saad tabakatta e, rivayet ediyor bunu. Ölmek üzere olan birisine kendini nasıl hissediyorsun diye sorun, sorduklarında adam şu cevabı verir. Şiddetli bir şekilde çekildiğimi hissediyorum. Sanki bir sürü hançer vücuduma saplanmış gibi. Vücudumun içinde kaynayan bir fırın varmış gibi içim kaynıyor. Yine bir başkası da e, böyle bir durumdaki hislerini şöyle anlatıyor. Hissettiğim şu ki sanki bütün gökler tabaka halinde yere doğru üzerime dizilmiş gibi. Sanki canımın iğne deliğinden çıktığını duyuyor gibiyim. Ölüm işte böylesine büyük bir musibettir. Allah Teala bunu bütün kullarına tattıracaktır ve bundan kurtuluş yolda bulunmamaktadır. Bu kesin hüküm ortada bulunduğundan ve Allah Teala da mümin kullarına kötülük yapmaktan hoşlanmadığından mümin hakkında verdiği ölüm hükmünü tereddüt olarak isimlendirmiştir. Ancak peygamberlerin e, durumu bundan farklıdır. Onlar kendi tercihleriyle ölümü seçmedikçe ruhlara alınmaz. Hasan-ı Basri Allah ona rahmet eylesin şöyle der. Allah Teala peygamberler ölümü çirkin görmesinler diye her türlü hediye ve ikramlarla onların kendisine kavuşmalarını kolaylaştırır. Hatta Allah tarafından kendilerine sunulan ikramlardan dolayı peygamberlerden bazıları ruhunu teslim ederken bundan hoşnutluk duyar. Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir Buhari'nin rivayetinde. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ölüm anındaki çektiği şiddetli sıkıntıyı gördükten sonra... Rahat bir şekilde can veren hiç kimseye imrenmedim. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekatuhu. Yine e, Buhari'nin rivayetinde Ayşe radiyallahu diyor ki vefatı sırasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında bir bardak vardı. Elini bardağa daldırıyor sonra da su ile yüzünü siliyor ve şöyle diyordu. Allah'ım ölüm sarhoşluğuna yani can vermenin o şiddetli sancılarına karşı bana yardım et. Sonra da la ilahe illallah. Gerçekten ölümün bir sekeratı bir e, sarhoşluğu, şiddetli sancıları var demeye başladı. Aleyküm selam ve rahmetullah. Yine ölüm hakkında e, şöyle bir mürsel hadis gelmiştir. Resulullah aleyhissalatü vesselam ölüm anında şöyle diyordu. Allah'ım sen ruhu et ile sinirlerin arasından ve parmakların ucundan çekip alırsın. Allah'ım ölüm anında bana yardım et, onu bana kolay getir. Seleften bazıları ölüm anında zorluk çekmeyi hoş görürlerdi. Nitekim Ömer bin Abdülaziz rahimullah şöyle diyor. Ölüm sarhoşluğunun bana kolay gelmesini arzulamam. Çünkü bu ölüm acısı mümin kulun günahlar için kefaret olabilecek en son sıkıntıdır. İbrahim'e de Selef ölüm anında sıkıntı çekmeyi hoş görürlerdi demiştir. Bunları Ebu Naim Hilye'de e, rivayet eder. Bazıları da ölüm anında şiddetli sıkıntıdan dolayı bela ve fitneye uğramaktan çekinirlerdi. Allah Teala bir kula ölümü kolaylaştırırsa ona ölüm çok kolay gelir. Bu konuda nakledilen sahih bir hadiste Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Aleyküm ve rahmatullahi ve Mümin kişi öleceği zaman kendisine Allah Teala'nın rızası yani rıdvan ve ikramı müjde olarak verilir. O kimsenin önünden bunlardan daha sevimli bir şey olamaz. Bundan dolayı Allah'a kavuşmayı arzular, Allah da onun kavuşmasını ister. Buhari rivayet eder bunu. İbn Mesud radıyallahu an şöyle der. Ölüm meleği mümin kulun ruhunu almaya gelince ona Rabbinin sana selamı vardır. Muhammed bin Ka'b da şöyledir. Ölüm meleği ölmek üzere olan bir kişiye sana selam olsun ey Allah'ın veli kulu. Allah sana selam söylüyordur. Ardından Nahl suresi 32. ayetini yani onlar meleklerin size selam olsun. Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık cennete girin diyerek tertemiz olarak canlarını aldıkları kimselerdir ayetini okur. Bunu Taberi e, tefsirinde rivayet ediyor. Bu, tefs bu ayetin tefsirinde. Zeyd bin Eslem rahmetullah da şöyle diyor. Ölüm vakti eriştiğinde melekler mümin kişiye gelir ve ona şöyle derler. Korkma Allah onun korkusunu giderir. Yanından gelirdiğin yere gitmektesin. Dünya ve orada kalanlar için üzülme. Seni cennetle müjdeliyoruz. Bu gelen müjde üzerine kul canını teslim eder. Bezzar Abdullah bin Amr radıyallahu anhümadan Resulullah aleyhissalatü şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Şüphesiz Allah sizden birinin en çok sevdiği malına gösterdiği özen gibi mümin kulun ölümünde çok titizlik gösterir. Hatta onun canını yatağında alır. Yine Zeyd bin Eslem Rahimeullah Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan naklediyor ki Zeyd bin Eslem e, tabiindendir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a yetişmemiştir. Dolayısıyla bu rivayet nüfseldir. Diyor ki Allah'ın bir takım kulları vardır. Onlar hem dünyada hem de ahirette afiyet sahibidirler. Sabitel Bünani de şöyle der. Allah'ın bazı kulları vardır. Onlar üzerinde titrer, onları kavga ve acılardan uzak tutar. Ömürlerini uzun tutar, rızıklarını güzel biçimde verir. Canlarını da yataklarında alır ve onları şehitlik derecesiyle damgalar. İbn-i Büdünya el-Evliya'sının eserinde Sabit el-Bünani'den nakleder bunu. Yine i̇bn Mesut Mesud radıyallahu anh'ten ve yine başkalarının da e, ifade ettiği bir cümle şu şekilde, ani ölüm mümin için bir hafifleme ve kolaylıktır demişlerdir. Ebu Salebe el de şöyle dediği nakledilir. Ben Allah Teala'dan insanların ölürken boğazlarının sıkılarak ölüp gittiği gibi beni de o şekilde öldürmemesini umuyorum demiştir. Bir gece vakti evinden ey Abdurrahman diye e, çağırdığını işittiler. Halbuki Abdurrahman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in yanında vefat etmişti. Sonra evindeki namazgaha geçti ve namaz kılmaya başladı ve secde halinde ruhunu teslim etti. Seleften pek çoğu namaz kılarken ve secde halinde ruhlarını teslim etmişlerdir. Onlardan biri dostlarına ben sizin öldüğünüz gibi ölmem, bize davet gelir biz de icabet ederiz dedi. Bir gün dostlarıyla birlikte oturuyordu birdenbire bağışım üstüne dedi ve sonra ruhunu teslim ederek yere yığıldı. Evet. Allah Azze ve Celle e, bizlere de ölümü kolaylaştırsın. Hazırlıklı olarak canlarımızı e, teslim etmeyi nasip eylesin. İmanlarımızı tevhid ile beraber herhangi bir zarara uğratmadan muhafaza eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.